Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Efendim bugün 33. sözün, 33 pencereli 33. sözün, 31. penceresinden bakmaya çalışacağız. 31. pencere insan penceresi. Yani insanı bir pencere gibi görüp, ama pencerenin camına, çerçevesine takılmadan, Pencerenin arkasında neler görünüyor? Görebilme gayretiyle insana bakacağız, insana okuyacağız inşallah. Lakin halakın insanı fi ahsan takvim, vefi alar Şu pencere insan penceresidir ve enfusidir. Ve enfusiciyetinde şu pencerenin tafsilatını, binler muhakkikin evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Şöyle ki 31. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüshayi camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. İnsan Öyle bir nüshayi camiadır ki. İnsan kainatın bir parçası. Ama öyle bir parçası ki kainatta ne varsa insan içinde bulunuyor. Koleksiyon gibi. Kainatta ne var? da var. Dolayısıyla kainat Cenab-ı Hakk'a birçok, cenab Hakk'ın birço Hak birçok ismine aynı oluyor. İnsan tek başına kainatta cereyan eden, tecelli eden, kendini gösteren bütün isimleri tek başına gösterebilecek muhteşem özet öz bir ayna hükmünde yani sen küçük bir kainat hatta hadis-i tabiriyle ben kainata sığmadım mümin kolumun kalbine sığdım buyuruluyor böylesine öz özet bir nüssa bu kısacık dersimizde bunu özetle görmeye çalışacağız tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz Birinci nokta, insan üç cihetle Esma-i bir aynedir. İnsanın üç ayrı yönü var. Üç ayrı yönüyle, üç ayrı şekilde Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayini darlık ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını, şunatını gösteriyor. Birinci veci gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Evet, Küçücük ışıklar bile hava kararınca kendini göstermeye başlıyor. Fakat gündüz olunca çok ciddi ışıkları bir insan göremeyebiliyor. Dolayısıyla karanlık, aydınlığa ve ışığa aynı oluyor. Zıtlık itibariyle. Tezat yönüyle. İşte insanda bir yönü var ki böyle. Öyle de insan zaf ve ile fakır ve hacatıyla, nakıs ve kusuruyla... Bir Kadir Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor hakeza. Evet. İnsanın bir yönü bu. İnsan zayıf aciz. Fakat Cenab-ı Hak'ın Kadir ismine tecelligah oluyor. Fakır ve hacatı var. Cenab-ı Hak'ın rahmetine aynı oluyor. Naks ve kusuru var. Cenab-ı Hak'ın kemaline aynı oluyor. Evet. Pek çok esaf-ı ilahiyeye bu surette aynı darlık ediyoruz. Hatta hatsiz azzinde ve nihayetsiz zaafında hatsiz adasına karşı bir nokta istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar. Evet, insan vicdanı sürekli Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Nokta istinat ve nokta istindad diye birçok yerde ifade ediliyor bu. İnsan sırtını dayayacak bir nokta arıyor. Bu yönüyle sürekli vicdan böyle bir arayış içerisinde. Veya sürekli ihtiyaçlarını gidirecek bir kapı arıyor. Bir imdat noktası arıyor. Bu cihetle sürekli insan kalbi insan vicdanı Cenab-ı Hakk'a nazır. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Evet. Hem nihayetsiz fakrında nihayetsiz hacatı içinde nihayetsiz maksatlara karşı bir nokta istimdat arama mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir Gani'r-Rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar. Demek her vicdanda şu nokta istinat ve nokta istimdat cihetinde iki küçük pencere kadir rahimin barigahı rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. Bu birçok yerde genişçe izah edilen bu konu İnsan aciz ve fakir cenahıyla iki ayrı kanat gibi bu insanda insan acizliğini ve fakirliğini hissettiği nispette Cenab-ı Hakk'ın kudret ve rahmetini tadıyor, anlıyor idrak edebiliyor şöyle bir yönü de var insan kendi acizliğini fark ettiği ölçüde insan ben bu kadar acizim mesela kendimi bilmekten acizim, vücudumda neler dönüyor bunu bilmekten acizim bilsem değiştirmekten acizim o halde bu vücut benim değil, ben yapmadım ve ben idare etmiyorum diye insan bunu anladığı zaman, kainatın en akıllı varlığı olarak ben kendi hakim değilsem, mesela bir inek, bir sinek, bir çiçek kendine hakim olamaz diye insan kendi acizliğini itiraf ile kainatın acizliğini itiraf etmiş oluyor. Dolayısıyla kendinde bu acizliğine rağmen muhteşem bir kudret tecellisi görünüyor. Diğer mahlukatta da böyle bir muhteşem kudret tecellisi görülüyor insan bunu fark edebiliyor. Dolayısıyla kendine bütün mahlukatı onun kudret eline emanet ediyor. Ve insanın birçok ihtiyaçları var. Bütün mahlukatın ihtiyaçları var. İnsan kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz. Dolayısıyla bir ineğin bir sineğin bir çiçeğin de kendini e, idare etmekten aciz oldu. Kendi ihtiyaçlarını kendi görmekten aciz olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla kainatta ne kadar ihtiyaç sahibi canlı varsa tamamının ihtiyacını gören bir rahmet sahibine dayanıyor, dönüyor insan. İşte bu azmini ve fakrını bilmekle kainattaki az ve fakrı keşfedip kendisindeki ve kainattaki bütün kudret ve rahmet tecellilerini zat-ı zülcelale dönderiyoruz. İşte nasıl karanlık nur aynı oluyor? İnsan da azizliği, fakirliği, cehaletiyle Cenab-ı Hakk'ın kudretine, izzetine, ilmine Ayn oluyor. İkinci vecih aynı darlık ise. insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile. Kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, semine, hakimiyeti, rubiyetine aynı darlık eder. onları anlar, bildirir. Mesela ben nasıl ki bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum. Ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Evet. Cenab-ı Hak bazı fark edebilmemiz, farkında olabilmemiz, anlayabilmemiz için kendi sıfatlarından bize numunecikler vermiş. Mesela biz de biliyoruz. Bilmek diye bir şeyi fark ediyoruz böylece. Ama bizim bilgimiz ancak işte bir kulübe yapmaya, bir ev yapmaya yetiyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmini insan anlıyor ve o bütün kainatı, bütün detaylarıyla yapıp tanzim edip idare eden bir ilim olarak karşımıza çıkıyor. İnsanda ilim bilmek diye bir mefhum olmasaydı bunu kavrayamazdı. İnsanda görmek diye bir şey olmasaydı görmek diye bir mefhumun farkında olmayacak. Cenab-ı basar sıfatını anlayamayacaktı. Diğer tarafta insanın malikiyet, sahiplik hissi olmasaydı Cenab-ı rububiyetini insan kavrayamayacaktı kainat yapında. Evet, dolayısıyla insan kendi aleminde, kendi dünyasında, kendi içinde bu tür duyguları fark ediyor, hissediyor, anlıyor. Sonra da gözünü kaldırıp kainat çapında bu tecellileri görüyoruz. Bu kainatın sultanının nasıl bir ilme, nasıl bir kudreti, nasıl bir basara malik olduğunu anlıyor. Fakat şunu gözden ırak etmemek gerek. Bizimki sadece numinecikler nevinden. Yani bir mirsad tefekkür buyuruyor üstadımız bir yerde. Yani anlamak için bir damladık. Yoksa Cenab-ı görmesi bizim görmemize benzemez. Onun işitmesi bizimkine hiç benzemez. Sadece derya... De, deryadan haber veren bir damla gibi bizdeki hissiyatlar. Ne mahiyet açısından benzer ne de başka bir açıdan. Sadece Cenab-ı Hakk'ın bilmesinin var olduğu ama keyfetin nasıl olduğunu bilemeyeceğimizi biliriz. Evet. Bu cihetle insan kendisine eden kemal sıfatlarda da Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatını anlayabiliyor. Üçüncü vecih aynidarlık ise İnsan üstünde nakışları görünen esma ilahi ilahiye aynı darlık eder. Evet, biz Cenab-ı Hakk'ın eseri sanatıyız. Biz o yapıp etmiş, bu şekli vermiş. Dolayısıyla eserin ustasını göstermesi gibi, sanatın sanatkarı göstermesi gibi insana bakınca üstündeki o nakışlardan nakkaşını aşığını anlayabiliyoruz. 32. Sözün 3. Mefkıfı'nın başında bir nebze izah edilen İnsanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Mesela yaratılışından sani. Evet, yaratılışımıza bakıyoruz. Can bakın nasıl bir sani yani sanatkar olduğunu anlıyoruz. Halik ismini üstün taklîminden çok güzel yaratılışından, emsalsiz yaratılışından Rahman ve Rahim isimlerini ve Hüsnü terbiyesinden Kerim ve Latif isimlerini Hak yaratıyor, yarattığını da her türlü şeyden koruyor, gerekli bütün ihtiyaçlarını veriyor. Yani yaratan yaşatıyor da, yaratmasıyla birçok ismi aynı olduğumuz gibi, yaşatmasıyla da birçok ismine aynı oluyoruz. Rahmetine, Keremine, Lütfuna gibi. Bütün aza ve alatı ile cihazat ve cevarehiyle, letaif ve maneviyatı ile Havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Evet. Demek nasıl esmada bir isma azam var? Yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri arasında çok özel bir isim var. Tüm isimler içinde barındırıyor. Evet. Nasıl demek nasıl esmada bir isma azam var? Öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş azam var ki o da insandır. Cenab-ı Hakk'ın çok nakışları var, sanatları var. Ama onların içerisinde bir de şaheser bir eseri var. Nakşazam. O da insandır. Yani kainat bir yana, insan bir yana. Evet. insana baktığımızda kainatta tezahür eden bütün isimler gördüğümüz gibi orada tezahür etmeyen isimlerin bir kısmını da görüyoruz. Hatta bu kısmına melaike bile muttaylı olamıyor deniyor. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve cami hükmünde insan olmak ihtimali var. Tabii insanın bütün bu esmayı okuyabilmesi için insanların farkında olması, sürekli işte böyle bir tefekkür ufkuyla kendisini değerlendirmesi gerekir. Ama ülfetle, alışkanlıkla insan e, olağan görerek bunları düşünme ihtiyacı bile hissetmezse o zaman diğer hayvanlardan bir farkı kalmaz. Kendisine tecrübeden bu, bu kadar ismin farkına bile varamaz. Onlardan hissedar olamaz. Dolayısıyla kıymeti bir hayvan derecesine sukut eder. Evet. Yani insan aslen takvimde yaratılmıştır ama esfeli yani aşağıların aşağısına gitme potansiyeline de sahiptir. İşte insan imanla, tefekkürle bu manayı hem kavrayabiliyor, hem anlayabiliyor, hem bu isimlerin feyzinden istifade edebiliyor. İkinci nokta. Mühim bir sırrı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki, İnsanın nasıl ruhu, Bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, Bütün azasını ve birbirine yardım ettirir. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye, Ve o evamirden vücudu harici gidirmiş bir kanun-ı emri, Ve latife-i rabbani olan ruh, Onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde, hacatlarını görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruhan nispeten uzak yakın bir hükmünde, birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir, isterse bedenin her cüzü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzü ile görebilir ve işitebilir. Yani çok mühim, çok kısa özet bir ifade tarzı kısmın üzerine durmakta fayda var. Baştan alalım aynı paragrafı. Mühim bir sır rehadiyete işaret eder. Yani insanların en çok kafasına takılan mevzulardan bir tanesi Cenab-ı birken bütün kainattaki bütün hadiseleri tek başına idare etmesi, bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını bizzat duyup bizzat yerine getirmesi. İnsanların çok anlayamayacağı bir mevzu ama Cenab-ı Hakk'ı lütfedip Bizde sır rehadiyete masar bir ruh vermiş. Bunun tahlilini yapıyor işte Hazretleri burada. Yani insan kendisine baktığı zaman bu sorunun cevabını alabilir anlamında. Şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki? İnsan yaklaşık 100 trilyon hücreden bir teşekkil. Her hücrede de yaklaşık 1 trilyon atom var. Her bir atom apayrı bir alem birinin diğerle çok da münasebeti yok. Bir trilyon hücreyi muhteşem bir ordu organizasyonu gibi adeta bir araya getirip self ve idare eden bir mahiyet var bizde. Sonra yine 100 trilyon hücre. Yine bir ordu gibi işte takım, bölük, tabur vesaire şeklinde organize edilmiş muhteşem bir birliktelik ve birlik arz eden bir yapı bizde hükmediyor. ...birbiriyle hiçbir münasebeti olmayan, hepsi apayrı birer fert olan, birey olan hücrelerin nasıl bir araya gelip... ...böyle bir organizasyonu çok mükemmel bir şekilde e, sürdürdüklerini düşünmek gerek. Ha. İşte bizde hükmeden bir mahiyet var, ona ruh diyoruz. O ruh bütün bu kadar hücrede ve zerrede aynı anda hükmediyor. Bütün vücudu tek bir mahiyetmiş gibi idare ediyor... Dolayısıyla bir hücredeki kanunları e, icra ederken başka bir hücredeki kanunlar durmuyor. Demek ki aynı anda bütün hücrelerin bütün e, tasarrufu yapılıyor, bütün ihtiyaçları görülüyor ve hayatları idame ettiriliyor. Hepsi birbirine yardım ediyor, ettiriliyor. Demek ki ruh için ya, bütünüyle bir tanesi arasında çok büyük bir fark yok. Bunu insan kendi vücudunda görüyoruz. Yani irade-i irade cilvesi olan evamir tekviniye. Yani kainatta kanunlar var. Ama kanunlar kendi başlarına var değiller. Kanunlar belli formüllerle ifade edilebiliyor. Fakat bu formüller kendi başına kendi kendilerine icra etmiyorlar. Kanun zihni bir şeydir. Vehmi bir şeydir. Kanunu idare eden bir mahiyet olmadıkça kanunun hiçbir hükmü ve tesiri olamaz. Doğası kainattaki kanunlar nedir? Kainatı zaptur, rapt altına alan ve muhteşem bir düzene sokan, disipline sokan kanunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın iradesinin tecellisinden ibarettir. Evet, cansız varlıklar özellikle bu evamir'i tekviniye tabir ettiğimiz mahiyetler idare ediyor ve evamiriden vücudu harici giydirmiş bir kanun emri. Yani kainatta nasıl böyle kanunlar var, maklulukatın düzenini idare ediyor. İşte o tür emirlerden bir tanesi de vehmi değil. Bizzat yaratılmış bir vücuda varlığı olan, bir mahiyeti olan bir kanun emri var. Vele taif rabbani olan ruh. İşte bu kanunların adeta işte kanun kanunlar mecmuası olan mesela insanın vücudunu idare eden kanunların mecmuası olan ve bizzat da bir varlığı bulunan bir ruh var insanda. Evet. Bir emirler mecmuası yani program diğer taraftan da birçok şey fark edebilecek latif Rabbani bir hissiyatla donatılmış bir ruhumuz var. İşte bu ruh vücuttaki bu azaların, hücrelerin, atomların idaresinde, onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve acatlarını görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde. Yani beyindeki bir hüc hücrenin idaresiyle ayak parmağındaki bir hücrenin idaresi arasında bir fark yok. Bir anda ikisini de idare ediyor. Ruh'a nispeten uzak yakın bir hükmünde. Birbirine perde olmaz. Bir işle uğraşırken diğerine uğraşamama gibi bir şey söz konusu olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. Tüm vücut bir tek hükmüne geçmiş. Dolayısıyla vücudun diğer kısımlarını, diğer azalarını oran imdadına gönderebilir ruh. İsterse bedenin her cüz ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüz'üyle görebilir ve işitebilir. Bedenine hapsolmuş bir ruhumuz var. Zaman zaman ruhi melekelerimiz zayıflıyor. İşte insanlar e, ruha ait egzersizlerle bu ruhlarını işletir, geliştirirlerse ya yani nuraniyeti artarsa bedene hükmetmeye başlarsa insanın görmek için göze bile ihtiyacı olmayacak. Parmağıyla görebilme durumu bile söz konusu. Evet. Çünkü ruh kendini hissettirdiğinde ruhun için orası burası diye bir şey söz konusu değil Tüm vücudun Tüm detaylarını aynı anda görebilir İştebilir birbirinin imdadına gönderebilir İnsan kendi Aleminde bunu tecrübe ediyor Öyle de Cenab-ı Hakk'ın Madem onun bir kanunu emri olan ruh Küçük bir alem olan insan Cisminde ve azasında bu vaziyeti Gösteriyor evet, kendi alemimizde Biz bunu müşahede ediyoruz tecrübe ediyoruz Allah'ın bir mahluku en yani nihayet. Ruh. Elbette alem ekber olan kainatta o zat-ı vücudun irade-i külliyesine ve kudreti mutlakasına hadsiz filler, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cidde ona ağır gelmez, birbirine mani olmaz. O halik celali meşgul etmez, şaşırtmaz. Evet. İnsan büyütülse kainat kadar zerreleri bir güneş gibi olur. Dolayısıyla insan bir kainat hükmüne geçer. Kainatta küçültülse, işte yıldızları atomlara indirgense, insan da kainatlı bir insan şeklini alacaktır herhalde. Dolayısıyla birbirlerine benziyorlar birçok açıdan. Biri diğerinin minyatürü adeta. Dolayısıyla insan vücudunda görmüş olduğumuz bu, birbirini meşgul etmeyen icraat, birini görürken diğerini görmesine engel olmayan bir mahiyet kainatta da kendini hissettiriyor Cenab-ı Hak bütün kainatı bütün detaylarıyla görüyor, biliyor sevk idare ediyor delil nedir? bizzat kendi mahiyetimiz evet o Halika Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz bütününü birden görür bütün sesleri birden işitir uzak yakın birdir isterse bütününü birinin imdadına gönderir her şeyle her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şeyle her şeyi bilir ve hakeza. Evet, belki insan kendi mahiyetine baktığında Cenab-ı Hakk'ın birçok sırrını da keşfetmiş oluyor. İnsanın kıymeti de buradan kaynaklanıyor zaten. Evet, üçüncü nokta, hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tavsili geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ihtar ederiz ki. Yani buradaki bayisler çok kısaca ele alınmış. Özetle dolayısıyla başka yerlerde izah edildiği için Üstad oraya havale ediyor. Hayat konusu insan hayata masar, Hayatıyla da Cenab-ı Hakk'ın birçok isim sıfat ve şuanatına aynı oluyor. Tecelliga oluyor. Ondan sadece bir numarasını söyleyerek Üstad bahsi bitiriyor. Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, insana birçok hisler gelip geçiyor adem birçok şeyler, karışık bazen, karışık duygular, pek çok esma ve şunatı zatıya işaret eder. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın çok isimlerini, sıfatlarını, hatta şunat dediğimiz zatı oluyete mahsus bazı özelliklere işaret ediyoruz. Gayet parlak bir surette hay kayyumun şunat-ı zâtesine aynı darlık eder. İşte buna değişik örnekler veriyor. Mesela insanda bir iftihar duygusu var. Yaptığı bir şimstiri tarzda sonuç vermesinden kaynaklanan bir iftihar hissi var insanda. Bu is bir mirsadi tefekkür olarak bize verilmiş. Ha, Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı, kainatta bütün esmasının tecelligahı, hatta bir sanat galerisine çevirmesi. Ve muhteşem manevralar yaptırması Cenab-ı Hakk'ın zat mahsus, kendine az mukaddes bir iftar e, hissine işaret ediyor. Bizimkine benzemez bir şekilde. Diğer taraftan mesela insan fakiri fukarayı doyurmakla, efendim, onların ihtiyaçlarını görmekle, yüzlerini güldürmekle nasıl e, bir çeşit e, şefkatten kaynaklanan bir lezzet alıyor... Cenab-ı Hakk'ın da bütün mahluk, mahlukatın bütün ihtiyaçlarını görüp olan ihtiyaçlarını gidermekten kaynaklanan kendine has bizimkine benzemez bir şekilde bir memnuniyeti var. Diğer taraftan adalet hissi herkes de var. Yani bir zalimin e, zulmüne mani olup onun cezasını vermek nasıl insanlarda yürek soğukluğu e, bir memnuniyet hali veriyor. Adaletten kaynaklanan bir his bu. İşte aynı küçük penceremizden ona baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatın bütün haklarını vermekle haksızların saldırısından, tecavüzden onları korumakla kendine has bir mukaddes lezzeti var diye bakabildiğimiz şunatı var Cenab-ı Hakk'ın. İşte bu hayatımızda kaynayan, karışık olarak bazen isimlendiremediğimiz nakışlar var. Bunlarla Cenab-ı Hakk'ın zatî şunatına da insan aynı darlık ediyor. Üstad bunu bir başka yerde bu ikinci sözde yine genişçe izah ediyor. Fakat burada kısa kesmiş. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Şimdi Üstad Hazretleri bu 33 pencereli sözde 33 adet pencere önümüze koyuyoruz. Ama manayı harfi ile bakmayı bize tavsiye ediyoruz. Manayı harfi ve manayı ismi çok önemli şeyler. Yani harflere takılıp kalmadan doğrudan manaya yönelmek kitabı okurken yaptığımız gibi. Ve pencereye bakıldığında pencereye bakmak demek, pencereden bakmak demek, pencerenin camına çerçevesinin camına değil, pencerede görünen şeye bakmak anlamını taşıyor. Dolayısıyla insana baktığımız zaman sadece atomlarına efendim sadece kalıbına, hücrelerine, iskeletine baktığımızda çok çok bir şey okuyamayacağız. Ama manayı harfiyle baktığımızda neyin neye delalet ettiğini üzerine tefekkür ettiğimizde insan öyle muhteşem bir pencere oluyor ki bundan daha bir parlak daha manzarası yüksek bir pencere bulunmuyor kainatta. Dolayısıyla insan kendisine bu gözle bakıp bu gözle değerlendirmeli ki İnsan nedir? İnsanın kıymeti niçin yüksektir? Niçin Cenab-ı Hak insanı çok özel bir itina göstermiş? Hatta kainatı onun hizmetine vermiş. İnsan bunu daha iyi anlıyor. O zaman ahsen-i takvim sırrı bir nevz olsun anlaşılıyor. Dersimizi burada bitirelim. Subhaneke, Elhamdülillah, <Sessizlik> Muallimene, İnneke ente'l Alim, Hakim ve'l Rahman, Rabbil Alemin, Fatiha.